Ya Rabbana, Ya Rab el Ya Ya Ya men, ecaril, ya men a'ta. Okumuş olduğumuz bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve 178 adet Yasin hürmeti sayr hayratu hasenat ve ibadet ve taat, zikr ve tesbihâtır, tehlilatımızı lutfunla keremine hatm haceganımızı ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Şu aciz, naçiz ibadetlerimize, ecr cecil cedil, kesirler ihsan ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi, taetlerimizi, affu, mağfiret olunmamıza, rahmetine, emememize, ihsan ve ikramatine nail olmamıza vesile eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya Ekremel Ekremi, hasıl olan ücuru mesubatı, badel kabulü bil bilfadlı vel ihsan, Evvelen ve hasreten Efendimiz muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve Efendimiz Hazretlerine acizane, Acizane, fakirane, muhibhane arz ve ve hediye eledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz bizi sevmemesine sebep olacak... Bir halimiz, sıfatımız, işimiz var ve bizi o hallerden, o işlerden, o sıfatlardan paç ve münezzeh ve müberra ve salim ve beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in bizi sevmesine sebep olacak güzel haller ile hallenmeyi nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashabı kiramının cümlesini, radvanullah ta'ala aleyhim ecma'in, ezvaki tahirat, ümmahat-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin ehlâdının ve züriyyet-i ve hülafası Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri Sadat ve Meşahit-i Türk ve Ebu Sıddık ve Ali Murtaza'dan, 1980 yılının 13 Kasım'ında ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan hocamız, başımızın tacı Es-Seyyid, el el şeyh El-Hafız Muhammed Zâhik Kodkı İbrahim el hocamıza kadar Turku aliyyelerimizden güzel an eylemiş olan cümle saadatü meşayihimizin ve evliyaullahın ve salihlerin ve mücahitlerin, Şehitlerin, gazilerin, müştehitlerin, alimlerin, Fazılların, camillerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eylelik fazlı kayıp hazinelerinden, ekremül ekremiliğinden, Cümlesine ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu haberdar ve hisfedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yermen feyevmen müzdad eyle ya Rabbi. Bizlerden onları hoşnut eyle ya Rabbi. Manevi yardımlarına, intifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine, dualarına bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, minelerimizin, ta eski çağlara kadar Müslüman ecdad Ceddatu ceddat-ı akriba ahbabımızın, dostlarımızın, yaranımızın, sevdiklerimizin, bize tabi olan dervişlerimizin, bizden dua bekleyen kabirlerine boynu bükül duaya muhtaç müminlerin ve bize dua vasiyet etmiş olan yakınlarımızın Kümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyleyip onları da sevindir ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını ala derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikını refik eyle ya Rabbi. Bizi hidayet üzere daim eyle ya Rabbi. Sırat-ı mustakinden, sebil-i reşattan ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Yanlış yollara bizleri döndürme ya Rabbi. Yolunda daim hikrinde kaim eyle. Fani hayatın fani lezzetlerine aldanıp ahireti unutan gafil ve cahillerden eyleme ya Rabbi bizleri ve sevdiklerimizi ve evlatlarımızı ve zürriyetlerimizi yolunda daim, zikrinde kaim, İslam'a hadim kullan eyle ya Rabbi ya Rabben Alemin dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail ve sahip ve mazhar eyle dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz ve baid ve beri eyle ya rabbel ümmeti Muhammed kardeşlerimize umumi olarak rahmet eyle ya rabbi bizlere yardım eyle Ümmeti Muhammed'i aziz eyle ya rabbi dünyanın her yerinde zulme uğrayan hücuma maruz kalan müslüman kardeşlerimiz var yerlerini biliyoruz haberlerini alıyoruz bazılarının da hallerinden haberdar bile değiliz sen onların imdandan yetiş ya Rabbi zalimlere karşı onları koru ya Rabbi, zalimlere karşı mücahit kardeşleri mansur ve müyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi zalimlerden mazlumların ahını al ya Rabbi Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve tehlif eyleyip dünya üzerindeki bir milyardan fazla Müslümanlığı yet vücud eyle ya Rabbi onları birlik ve beraberlik içinde ve kafirlere karşı onlardan daha kuvvetli bir hale gelecek şekilde çalışmalar yapmaya muvaffak eyle yarabbim. Kimsenin önünde bizleri yarabbim mağlup ve mahcup duruma düşürme. Kimsenin karşısında bizleri hor ve zilir eyleme yarabbim. Bosna'daki, Hersek'teki, Kafkasya'daki, Afrika'daki, hani dünyanın bildiğimiz, bilmediğimiz nice nice yerlerindeki kardeşlerimize yardım eyle yarabbim. Amin. Hastalarımıza şifa dertlilerimize devam ver yarabbim. Borçlarımıza borçlarını ödemek nasip eyle Yarabbi. Şaşıranlarımızı doğruya yaba hidayet eyle Yarabbi. kafirleri uyandır Yarabbi. Cahilleri ilgilendir Yarabbi. Bizlere marifetini, muhaddetini ihsan eyle Yarabbi. Gönlümüzü pür nur Yarabbi. Gönlümüzün kirini, kasını izale eyle Yarabbi. Gönül, gönül ailemizi pür nur eyle Yarabbi. Hakkı hak olarak görüp, anlayıp, onu icra edip ona uymayı nasip eyle yarabbim. Batılı batıl olarak görüp doğru teşhis edip ondan korunmayı nasip eyle yarabbim. Bendelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin bendelerine her çeşit maddi manevi semavi aradığı afetlerden, musibetlerden felaketlerden mahfuz eyle yarabbim. Bilhassa fasıkların, facirlerin, zalimlerin, kafirlerin, münafıkların, müşriklerin beledesinden ve istilasından mahfuz eyle yarabbim. Dedelerimizin bire, bize yadigar ve emanet bıraktığı diyarları hakkıyla korumayı nasip eyle yarabbim. Elimizden çıkmış olan diyarları tekrar fethetmeyi nasip eyle yarabbim. Senin dinini dünyanın her elindeki insanlara her çeşit vasıta ile tebliğ eyleyip İslam'ı onlara öğretmeyi nasip eyle yarabbim. Bizim sözlerimiz ve çalışmalarımızla nice gafil ve cahil ve kafir ve imansız insanların Hidayete ermesini nasip eyle Yarabbi. Senin dinini dünyanın beş kıtasına, okyanuslarına, kutuplarına götürmeyi nasip eyle Yarabbi. Rabbi alemin bizleri nusretinle teyik ve takviye eyle. Yarabbi bizleri sevdiğin salih kullar cümlesine ilhak eyle cümlemize, vücutlarımıza, bedenlerimize, ruhlarımıza, kalplerimize sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Her türlü maddi, manevi, ruhi, bedeni, kalbi hastalık ve rahatsızlıklardan bizleri şifaya beyle. Ya Rabbel Alemin cümlemize mü'mülü kamil, arifi agah, mühibbi sadık, arifi muhakkık olmayı nasip Ya Rabbi gözümüzden perdeleri kaldırıp, gönlümüzü nurlandırıp cümlemizi arisler cümlesine ilhak olanlardan, marifetullah'a ermiş, muhitli sadıklardan, aşıkı sadıklardan olmaya muvaffak eyle yarattık. Aşkını, muhabbetini, cümlemizi ihsan eyle yarattık. Cümlemize hayırlı, sıhhatlı, afiyetli, uzun ömürler ihsan eyle yarattık. Uzun ömürlerimizi amani, salihha ile değerlendirip, müzeyyen etmeyi nasireyle yarattık. Ömrümüzün saniyelerinin bile kıymetini bilip, böylece çalışmayı, şuurlu Müslüman olmayı nasip eyle yarabbim. Bir gün gelip vademiz yettiğinde bizi bir güzel hal ile ölen kullandığına eyle yarabbim. Abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken, kalbimiz zikrinle çarparken ve hac yolundayken veya cami yolundayken veya cihat yolundayken veya hayır yolundayken sevdiğin bir kul olarak yarabbim. Gözümüzden perdeler kaldırıldığında, cennetteki makamlarımız Çoşklarımız bizlere gösterilir. Müjdelenmiş bir vaziyette. Ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en le Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye bir gül bahçesine girergesine şu ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle yarabbim. Kadrimizi cennet bahçesi eyle yarabbim. Kadirden kalktığımızda bizi peygamber efendimizin liva-ül haddi altında peygamberlerle, sırtlıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşireyle yarabbim. Mahşer gününde arşı alanın gölgesinde, nurdan minberlerde göl gölgelendirdiğin kullarından olmayı nasip eyle yarabbim. Cennete duhulü evvelin ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden İlk girenlerden, bir, bir hesap girenlerden olarak girmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ala'da Habib-i Ebi'le komşu ile, cemalini müşahede zevk ve şerefine masal olacak, kullanılan olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbim. Bi hürmeti husna, ve bi hürmeti Kur'an-ı azim ve bi hürmeti suveriş şerife ve bi hürmeti hatmi haceganiş şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allah'a seyir. şuradaki bu yerleri ayarlarsa bir de yol açarsak, orada esip var. Anlık ve uğradan bu izah Onu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فدا خانو امي منا بالله ديلا همي أيمانهم فإنهم غير من أثمين <تصفيق> فمن بالتوارى on bu va sanksan ay wonallahmmasa bu hal فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين Yeah. جمان اللي زان Oh, <laughs> yeah. Zan Ahmed Mahmud bin Muhammed bin al-Fandi